Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah nefnize hayır versin. Rabbim bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Her türlü şirkten, küfürden, fitneden bizleri uzaklaşsın. Kardeşlerim,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 imanlarının gereğiyle hareket edebilsinler. Çünkü yaşamış olduğumuz şu ortamda yeryüzü sanki deccal çıkmış gibi ne yapıyor Tamamen karışan bir vaziyette. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği alametler sanki bir bir tek teker hatta toplu olarak zuhur etmekte. Bize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 o aldıkça ne yaptı? Çoğaldı. Öyle ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sel gibi bakacak diyor. Bugün bulunamayan meyveler şunlar bunlar. Ulus'taki bir sebze halinde dahi dört mevsimde olan yiyecekleri, içecekleri ne yapabiliyorsunuz? Çok rahat bulabiliyorsunuz. Ha Şimdi sohbetin başıyla yakalayalım. Buna sevinelim mi? Üzülelim mi? Demek ki kıyamet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 davransın diyor. Evet. Demek ki fitne dönemi bu kadar neymiş? Bozu. Evet. Fitneler deyince hadis-i şeriflere önce bir bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitnenin doğudan şeytanın boynuzunun doğduğu yer olan doğudan çıktığını söylüyor ve diyor ki fitne işte buradadır. İşte fitne buradadır. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerdir. Yani şunu kastediyor kardeşler. Aleykümselam. Seyha mı geldin? Görüş geldi Seyha. Şimdi şöyle bir şekil çizmişler. Ben çizmek istemiyorum alimler. Belki güzel olmadı da. Şimdi güneşin ııı ee,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 bölünmelerine sebep olmuş. Şeytan da bunu çok sevmiş. Yani bidatların kaynağı da o taraftır demiştir. Şimdi e, burada Allah Resulü ve Vesselam'ın bu yanda da derken vermiş olduğu alametler bizim için nedir kardeşler? Çok önemli. Bugün cidden Orta Doğu kaynayan bir kazan mı?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 en yakın tilimizi de bulursunuz Şitenbabında cama yaklaşıyor Diyor ki evini sarıyorlar herkesin elinde keskin kılıç Ömer'in kanını akıtacaklar Allah Resulü diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyden insanların kanını helal görmüş. Bir, Haksız yere insan öldürmüşse. iki,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 siz neye dayanarak hangi delille binayen benim diyor canıma kast ediyorsunuz diyor ama buna rağmen Ömer'i ne yapmışlardır? Estağfurullah Osman'ı şehit etmişlerdir. Evet. Osman Allah anh'ın öldürülmesinden sonra Müslümanların arasında fitne ne atmış Yayılmış. Ve artık sahabeler arasında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 Onların ilk olarak ortaya çıkışları Sıffin Savaşı sonunda bu savaşa katılan her iki tarafın tahkim konusunda anlaşmalarına karşı olmuşlar. Hariciler önce Annin ordusundalardı. Ali Küfe'ye dönerken iki mil uzaklıkta Harura denilen yerde onun ordusundan ayrıldılar. Sayıları yaklaşık sekiz bindi arkadaşlar.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 biliyorsunuz. Ben peygamberim diyor ve kendisine şu an vahiy geldiğini söylüyor ve 13 cilt şeyi var. Kur'an'ı var. Hani geçen derslerde hatırlayacaksanız oradan bazı pasajları ilgiler. Siz de <gülüyor> okumuştum. Bunlar geçen Evet. Amerika'da. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam 30'a yakın yalancının peygamberlik iddiasında bulunacağını ve bu olmadan kıyametin kopmayacağız. Ve kendi zamanında da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu şeylemetil kezle hatırlıyor musunuz? O da peygamberlik iddiasında bulunmuş ve Medine'ye gelmiş. Ali Selatunun Resulü İbn Mes'ud'un yanına alarak gidiyor ve giderken hurma dallarından bir dal kırıyor. Elinde onunla gidiyor. Yanında bir sahabe. Medine'de bir evde toplanıyorlar ve söyle diyeceklerini de dinliyorum diyor. Muhammed diyor, dünya büyük, yarısı senin olsun, yarısı benim diyor. Konuşuyor, konuşuyor, Allah Resulü büslatü vesselam elindeki kuru hurma dalını göstererek diyor ki, vallahi diyor benden şunu istese bunun bir kuru yaprağını da sana vermem diyor. Buraya diyor bir barışçı olarak gelmeseydim şu an senin boynunu vururdum.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 31 çokluk mu? Hakikaten 30 tane mi? Bunu ben de bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yani hakikaten 30'u tamamlayınca mı kıyamet kopacak veyahut burada hani iman 70 küsur şubedirdeki çokluk ifade eden söz veyahut e, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Burada da ne var? Bir çokluk ifadesi var. Burada da böyle mi, değil mi? Ben de bilmiyorum. Ama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 bu rivayete göre bu ateş geçmişte çıkmış. ha Yangın olmuş. Çok büyük bir yangın olmuş. Ve Taşham nere? Medine nere? Ta oradan görüldü 654 yılında. Ama yine sohbetimizde dediğimiz gibi kıyametin vakti muğlak. Alametleri de nedir? Müfemdir. Şudur dememiz zor. Ama bir ateş çıkacak. Evet. Onuncusu Türklerle savaş kardeşleri. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Türk denilen kavimden savaşmadıkça kıyamet kopmaz diyor. Bu hadisi maalesef günümüzde Türkiye'deki hadisçi diye geçinen profesörler inkar ederler. Rivayet yönünden gelirler, metin yoluyla gelirler ama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 geride hanımlarınıza sahip oldunuz. Yalan olduğunu bildikleri halde geri dönecekler diyor. Ve hakikaten Şam taraflarına geldiklerinde Deccal'ın cihur etliğini öğrenecekler diyor. Bu savaş daha olmadı kardeşler. Doğru mu? İkinci kez olmadı ve Müslüman ordusu diye de şu an bir ordu var mı?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 Buradakilerle kopmadık, savaşmadıkça kıyamet ne yapmayacak? Kopmayacaktır. Evet. Emanetin kaybolması. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam, eğer emanet kaybolursa kıyametin kopmasını bekle. Sadece diyor ki, ne anlıyorsun emanet deyince? Bir mal, bir para, bir şey mi? Değil. Ya Resulullah emanet nasıl kaybolur? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam kardeşler eğer iş ehli olmayana verilirse kıyameti ne bekletiyor. Yani yönetimin idareli nereye bakarsanız bakın Mısır neden isyan etti halk kardeşler? Öyle veya böyle halkın isyanını şöyle ettirilmesini boş verin. Baştaki diktatör kaç senedir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 Bugün bakın, yakın tarihte bir kadın öldü. Neydi onun adı? Bir başkasının evinde yaşayan defne neyse adını zikretmek istemiyorum. Bu kadın evli miydi? Evli. Çocuğu var mı? Kimin evinde öldü? Bir başkasının. Ne yayılmak isteniyor? Dikkat ediyor musunuz? Yani evli bir kadın,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 Bakın işte Müslümanların gittiği bu. Yani buna dikkat etmediler. Dinlerini kaybettiler. Hiç yaşantılarına, ahlaklarına, konuşmalarına dikkat etmediler ve etmiyorlardı. Ama ne kadar dikkat eden insanlar varsa, bakın dillerinde, hareketlerinde hep eleştirme, konuşma, fitneye düşme bunlardadır. helal harama dikkat etmeyenlerdir.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 İçkinin ismini değiştirecekler. İçeceğine helal diyecekler. Ve bulunan insanlara <gülüyor> ve alenen satacaklar diyor. Ben Haç'tayken ebonesten bir mağazaya girdim kardeşlerim. Medine'de. Ee, büyük bir marketti. Bu markette aynı bizim Türkiye'de satılan bu Efes Subork var ya bir alan.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 eylesin. Şu anlık. Allahumme ve la ilahe illa ve etûbü Haftaya inşallah bunun devamını işleyip olayı kapatırız. Tamam. o zaman